Merhaba, Bir Ses programın programında başındayız. Bu hafta Karneler'den ve e, nasıl bir tatil geçirmek istediğimizden bahsedeceğiz. Evet, e, Rabia nasıl bir tatil geçirmek istiyorsun? Yani bugün tatilin ilk günü. Bilmem, uyuyarak, gezerek, e, biraz test çözerek. öyle. Ben de işte birkaç aydan beri görüşemediğim arkadaşlarımla görüşmek ve işte gitmek istediğim birkaç tane film var ve arkadaşlarımla ayarlayabilirsek onlara gitmek istiyorum. İşte bol bol bilgisayar oynayıp kafamı boşaltmak istiyorum. Peki ya sen Deniz? Ben de yatmak ve uyumak istiyorum sabah böyle erken kalkmadan. Gerine gerine uyumak. Ondan sonra yapamadığım şeyleri yapmak istiyorum. Sanırım işte okuldu, dersdi derken. Evet Utku ile birlikte belki sinemaya gideriz Utku Olabilir, Olabilir mi? Sana gelir misin Rabia? Gelir Tam o zaman bu tatilde sinemaya gidelim birlikte Peki size ne gibi ödevler verildi? Bana ödev verilmedi Hayır et. Utku sana? Bana işte bu 15 günlük tatilde 3 tane kitap okuma 90 tane fizik sorusu Başka İngilizceden de 100 sayfalık ödev verildi Vay sana, sana çok fazla vermişler. Evet biraz ee, öyle oldu. Bana ne verildi? 5 sayfa şahsıma özel e, Yunus Emre'nin böyle hayatını anlatan, neden önemli bir insan olduğunu anlatan bir yazı yazılacak. E, İngilizceden bolca çalışma kitabından ödevim var. Aynı zamanda Dil ve Anlatım Hocası'nın verdiği ödevler var. Edebiyatçının verdiği ödevler var. Vardı, var da var, neden sana ödev vermediler? Yani hani bilmiyorum böyle bizim o kadar çok ödev vermişler ki. Yer değiştirebilir miyiz abi ya? Hayır. Hayır. Çok güzel. Peki Deniz sana bu ödevler verilmeseydi sen ne yapardın? Ne yapardım? Bilmiyorum. Sanırım boş boş gezer, gezerdim 15 gün boyunca. Hiç ödev yapmadan. Hani var ya işte 5 ay boyunca çalışmışsın. Bir şeyler yapmışsın. Ama 15 günlük tatilde bile ödev yapmaya mahkumsun. Hani sonuçta önünde bir... 6 ay daha var 5 ay daha var ders işleyeceğin evet. 15 gün arada bir tatil Ama sen onu bile ders çalışarak geçiriyorsun. Evet çok doğru Sen ne yapardın Utku? Ben de işte yani ne bileyim bilgisayar oynardım Dergiler okurdum Ailemle vakit geçirirdim Rabia senin zaten yok ödevin Ama hani nasıl bir tatil canlanıyor kafanda Yani ya da hani hayal ettiğin e, tatili yapabilecek misin Bu 15 gün boyunca? Evet. Hani istediğin her şey olacak mı? Bilmiyorum. Yani mesela nasıl bir tatil var aklında? Hani şu şu şu olsaydı iyi olurdu da diyeyim. Her gün arkadaşlarımla beraber olmak isterdim. Ee, ama e, bazen de yani her günde olamam arkadaşlarımla beraber. Çünkü ailemler, ailemle de vakit geçirmem lazım. Öğretmenlerim ödev vermedi ama benim de kitap okumam lazım. Hı hı. Utku kitap okuman gerektiğinden bahsetti şimdi Rabia deyince aklıma geldi. Hani e, Seviyor musun böyle üç tane kitap okuyacaksın dediler zorla verdiler. Hani e, rahat rahat istediğin için mi okuyacaksın yoksa zorunluluktan olduğundan mı? Ya, ya da okuduğun aklında kalacak mı en azından? Tabii öğretmenler zorunlu olduğu için biraz bunu zorla okuyacağım. Eğer öğretmenler bu ödevi vermeseydi ne bileyim ben üç kitap yerine beş kitap okuyabilirdim rahat rahat. Belki beş kitap yerine bir kitap okurdum. Yani zorlu olduğu için tabii biraz yapmak zor oluyor. Bir de anlam anlamıyorsun zorlu olduğu için. Peki karnenizi ailenize gösterdiğinizde ailenizi nasıl karşıladı? Ee, benimkiler fazla olumlu bir şey söyleyemediler. Çünkü düz geçtim. Ee, sevinmediler. <gülüyor> Valla ben de düz geçtiğim için. Utku sen? Ben de İngilizce dersi yüzünden bir belge alamadım. Ama ailem tabii her zamanki gibi anlayışla karşıladı. İkinci dönem. İşte bu notları düzeltebileceğimi söylediler. Bu 15 günlük tatilde tabii biraz eksikliklerimi tamamlayacağım. Ya Değil sen? Mi? Ya benimki de hani... E, bilmiyorum. Çalışmadın. O yüzden yapamadın. Ama çalışırsan biz senin yapacağına inanıyoruz gibi. Hani evet, evet. hep bildik sözler vardır ya onları söylediler. Ama e, biraz da şey var sanırım ya. E, senin bir tatil hakkın var. Ama e, 15 gün boyunca bu hakkı yerine getirebilecek bol bol zamanın var. Ama... E, Verilen ödevlerden dolayı sanırım bir şeyleri yerine getiremiyorsun. Ne diyorsunuz? Ya Ben hani böyle düşünüyorum. En azından yeah. mesela Utku aramızda en çok ödev sana verilmiş. En ağır ödevler sende. Hani e, dört ay çalıştın. Okulun tam gün. Hani evet. iki buçuğa kadar. E, zaten üç buçuk, üç gibi evde oluyorsun. Hani rahat edebilecek misin? Bu kadar çok ödev iyi bir şey mi? Ya tabii ödev verilmesi biraz iyi bir şey ama yani çok verildiği için... Tabi bazı istediğim şeyleri yapamayacağım. Ne bileyim böyle eğlenceye daha az vakit harcayacağım. Onun yerine ders çalışacağım. Ee, hepimiz düz geçtik sanırım hiçbir belge evet. almadan. Ee, peki diyoruz ki işte zayıflar var. Ee, bunları düzeltmek için tatilde çalışacağız. Hani belki istediğimiz tatili tam olarak yapamayacağız. Peki e, Utku sence tatilde çalışarak... Yeni döneme hazırlanmak mı yeni dönemdeki motivasyonumuzu arttırır? Ya da hani tatilde gerçekten bir tatil yapalım ee, yeni döneme yeni dönem başlayınca çalışırız mı daha iyi? Ya Bence ikisini de eşit olarak yapmamız gerekiyor. Yani ders çalışırsak sonuçta eksiklerimizi tamamlayacağız ve ikinci döneme daha hazır bir şekilde gideceğiz. İşte dinlenirsek de kafamızı boşaltmış olacağız, stres duygusunu atmış olacağız. Katılıyorum. Ee, Utku nasıl bir ders çalışma programı yapacaksın ilk hafta yatacağım ikinci hafta ders çalışacağım ya da hani eşit mi nasıl bir şey yapacaksın? Ya tabii ki yani ilk hafta öyle ikinci hafta diye ayırmadım ben mesela bir gün ilk gün ilk iki gün tabii tabii ki dinleneceğim. Ya bugün ve yarın? Evet işte üçüncü ve dördüncü günler hem dinlenip hem de ders çalışacağım. İşte bu ders çalışma yavaş yavaş gün geçtikçe daha da artacak. Mesela işte ders çalışınca ilk önce ödevlerimi yapacağım ilk bir iki gün boyunca. Daha sonra ise dönemdeki eksikliklerimi tamamlayacağım ilk dönemdeki. İşte eğer daha sonra da zaman kalırsa ikinci dönemin ilk konularla başlayacağım. Peki Rabia geç biraz önce şeyden bahsettik. Ee, hani en çok ne yapmak istiyorsun? İşte uyuyamıyorum, uyumak istiyorum dedik. Neden uyumak? Hani ya bence ders vakti, okul zamanı yapamadığımız birçok şey var. ...ne bileyim işte sinemaya gitmek olsun... ...tiyatroya gitmek olsun... Ee, ...neden ilk önce uyumak geliyor senin aklına? Çünkü okula gidince yoruluyorum... ...okula erken gittiğimiz için... E, ...sabah kalkınca sinirleniyorum... ...bahar yarım çağır yarım falan... E, ...uyuyamıyorum... ...sinirimi arkadaşlarımdan çıkartıyorum... ...derslerimi dinleyemiyorum... ...o yüzden daha çok uyumak istiyorum. Yani uykuyu seviyorsun evet. sanırım. Siz de önce uyumak dediniz... ...peki e, neden uyumak? Ben de uykuyu çok seviyorum... Hani. Ee, uyumak bence en güzel şeylerden biri. Hem dinlenebiliyorsun, hem o güne motivasyonun artıyor o gün için. Hani dediklerinle aynı gibi. O yüzden hani uyumak gibisi yok. Bir de aksim işte erken yatıyorsun sabah uyanabilmek için. Sabah işte de kalkıyorsun. Ee, o gün okula gidiyorsun, yoruluyorsun derken. Bünye sürekli uyumak istiyor. En azından benim bünyem sürekli uyumak istiyor. Yani. Ne bileyim böyle uyu... Yani mesela sinirleniyorsun bir şey diyelim, uyuyunca o sinirin geçiyor. Sabaha daha bir motivasyonla başlıyorsun, o sinirini unutuyorsun ve dinleniyorsun aynı zamanda, kafanı boşa atlıyorsun. Hem yani direncin de artıyor. Şimdi bir şarkı dinleyelim, daha sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hold your hand, i let me lead you to the land where well, you will understand that I'm the lover man, and when they move Parçamızı dinledik sizlerle beraberiz. Ailenizde sizinle beraber tatil geçirseydi 15 tatilde e, ailenizle neler yapmak isterdiniz? Ya ben... ben, Utku söylesen söyle. Ne bileyim böyle ben ailemle işte müze olsun tiyatro olsun daha çok öyle sanatsal şeylere gitmek isterdim. Hı hı. İşte, daha sonra da işte ailemle güzel vakit geçiriyorum tabii tiyatroya falan gittiğimizde. O kadar yani. Ya, evet sanırım ben de hani onlarla birlikte gezmek, birlikte bir şeyler yapmak isterdim. Sonuçta hani e, baban akşam eve geliyor, görüşebildiğin süre kısıtlı oluyor. İşte hafta sonu birliktesin. E, onda da hani yapılması gereken işler oluyor, ödev oluyor derken pek birlikte vakit geçiremiyorsun. Hani en azından onu yapmak isterdim herhalde. Hep birlikte vakit geçirmek isterdim. Rabia sen ne yapmak isterdin? Ee, ben de ailemle birlikte ilk önce sabah kalk Kalkıp kahvaltı yapmak isterdim. Ondan sonra e, onlarla gezmek isterdim. Aileme ödevlerimden bahsederdim. Ya Birlikte vakit geçirirdin evet. yani sen de hani. Evet. Sanırım en büyük isteklerimizden bir tanesi de evet. bu olurdu değil mi? Peki e, tatilde arkadaşlarımızla birlikte gezeceğiz dedik. Başka ne yapabiliriz biliyor musunuz? Ya mesela ne bileyim sabah kalkınca sahilde yürüyebiliriz. <gülüyor> Kuşları simit atabiliriz. O kadar. Peki abi ya sen? Ee, ben de evde oturup resim çizerdim. Şarkı hı hı. söylerdim. Televizyon izlerdim. Şimdi biz e, tatilde bir şeyler yapmak istediğimizden bahsediyoruz. E, verilen ödevlerden dolayı yapamadığımızdan bahsediyoruz. Peki e, yani size çok mu davranıyor öğretmenler gerçekten? Yoksa hani vermeleri gerekiyor mu bunu? Ya bence vermeleri gerekiyor. Yani. Ya biz demin fazla mı eleştiri yaptık? Çok veriyorsunuz gibi derinden diye. Yani biraz biz de fazla eleştiri yapıyoruz ama bazen kendileri dozu kaçırıyorlar. Rabia sence hani tamam 15 saate de ödevin yok. Yok yani en gelip yatacaksın belki ama onu ya, öbür zamanlarda bence abartıyorlar. Abartıyorlar. Evet. Ya hani neden mesela çok mu kötü bir karnen var Utku? Yok <Gülüyor> zayıfım yok. Ha, mesela e, neden bu kadar fazla? Ya da e, Düşünüyorlar mı acaba senin tatil yapma gereksinimin ne olduğunu? Ya düşünüyorlar da tabii yani o kadar ya abartılacak kadar da fazla şey yapmıyorlar. On, bu 15 tatilde çok fazla ödev vermediler mesela. Hı hı. Ya otursan en fazla 1-2 günde bitirirsin o ödevleri. Yani o zaman bize mi Bazen biraz fazla biz geliyor? Bazen biz büyütüyoruz. Hı. Tatilde zamanı iyi planlarsak hem derslerimizi yaparız hem de gezmeye, gezmeye, eğlenmeye zamanımız olur Yeter ki biz bir ona göre bir plan yapalım. Yani planlı yaparsak, değil mi? Her Sanırım şey her şey olur. düzenli olur. Zaten e, benim aileminde en çok bana kızdığı tarafı bu. Hiç planlı, programlı değilsin diyorlar. Sanırım e, eğer olursa bu edevlerle kolay kolay biter. Yani. Ee, hani Demin tatilde dedik ya birçok etkinliğe katılabiliriz diye. Bunun için biz size birkaç tane öneri hazırladık. Tiyatro var, sinema var, aynı zamanda içinde sergi de var. Mesela tiyatroya gitmek isteyen olursa eğer tatilde benim arkadaşım yok adlı bir çocuk oyunu var. Kentli toplumların içine düştüğü iletişimsizliklerinin çocuklara yansımasını anlatıyor. Belki her gün hepimizin yaşadığı bir olayı sahneye dökmüşler. 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında saat 11'de e, Üsküdar-Kerem Yılmazer sahnesinde e, oyunu izleyebilirsiniz. Çok cüzdi bir ücret 3YTL karşılığında e, oyuna gidebilirsiniz. Bir başka oyunumuz ise Sokak Kedileri. Bu müzikal bir tiyatro oyunudur. Konusu ise birbirleriyle sürekli kavga eden iki, iki kedi çetesi en büyük düşmanlarına karşı birlik olmak için birbirleriyle dost olmaktan başka çare bulamazlar. Bu tiyatronun tarihi ve saati 31 Ocak saat 11 ve 1 Şubat saat 11 arasındaydı. Yeri Kağıthane Sabadat sahnesi, ücreti ise 3 TL. Ee, sizlere vereceğimiz en son tiyatro örneği de Küçük Karabalık. Konusu karşılaştığı yanlış, yanlışlıkları, doğrulara, kötülükleri de iyiliğe çevirmeye çalışırken tüm bedelleri karşılaşmayı yüreklice göze alan Küçük Karabalık'ın öyküsü çocuklara yaşam yolunda önemli bilgiler veriyor. Tiyatronun yeri Mecideköy profil alışveriş merkezi. E, saati ve tarihi 31 Ocak, 11 çeyrek geçe. 1 Şubat, e, 11'i tekrar çeyrek geçe. Fiyatı da ücretsiz, yani halk oyunu. E, ve e, belki tiyatroya gitmek istemeyenler olabilir. Biz atölyelerde bulduk sizin için. Aynı zamanda sergimiz de var demin de dediğimiz gibi. Ee, küçük şefler yemek pişiriyor. Ee, biraz ücreti pahalı 90 lira ama yine de gitmek isteyenler olabilir. Ee, çocuklar aileleriyle birlikte sevdikleri yemekleri pişirecekler. Ee, Mutfak Sanatları Akademisi'nde olacak bu atölye. 28 Ocak 2009 Çarşamba saat 10 ile 14 arasında. Gelmek isteyenler ilgilenirlerse Mutfak Sanatları Akademisi'ne buyursunlar. İkinci bir atölyemiz ise Salvador Dalí Sergisi. Bu fiyatı ise ücretsiz. Yeri Sakıp Sabancı Müzesi. Sergide çocuklar gizemli resimleriyle tanışıyor. Saklanmış imgeleri arıyor. Oyun oynamayı çok seven Dönil'in oyunlarıyla sıra dışı bir eğlenceye katılıyorlar. Tarih ise 27 Ocak, 1 Şubat arası gün boyunca. Ee, sizlere bir tane daha atölye vereceğiz? İş Sanat Kültür Merkezi atölyelerinde de farklı atölyeler var. Ee, kukla, maske ve oyunculuk. Ee, sizlere telefon numarasını vereceğiz. Ee, daha çok bilgi almanız için. 0212 316 10 83. Aynı zamanda bu hafta içinde e, vizyona girecek sinemalar da var. Uzay maymunları, Despero ve çılgın dostlar diye. Eğer ilgilenenler olursa gazetelerde ayrıntılı bilgi var. Evet arkadaşlar bu hafta da sonuna geldik programımızın. Herkese iyi tatiller. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet, herkese iyi tatiller. Hoşçakalın demeden önce son bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bizim bir tane mail adresimiz var. Sözküçület.gmail.com diye. Eğer buraya görüşlerinizi atarsanız emin olun biz çok daha iyi bir program olacağız. Evet, hoşçakalın. İyi tatiller diliyoruz.